Alhamdulillah Hi Rabbil Alameen. Masalaatu Wasalamu Ala Ashrafil Ambiya iw al mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmarin. Allahumma salli wasallim wa barik ala abdika wa nabiika Muhammadin. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. ba'd Rabbi Rabbimiz Allah tebareke ve tealaa'ya hamdolsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve Onun ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. Uzunca bir aradan sonra... ...Şeyhul İslam... Imam Muhammed İbn Abdülvehab rahimehullah'ın Kitabut Tevhid isimleri sayesinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah tebareke ve teala bu meclisimizi bereketli kılsın. Bu mecliste olanları mübarek eylesin. Aramızdan hiçbir hiç kimseyi bu bereketten mahrum bırakmasın. Kitabut Tevhitte babu Tefsirü't Tevhidi ve en ilaha illallah tevhidin tefsiri ve şehadetu en la ilahe illallahın tefsiri babında kalmıştık tevhidin ve şehadetu en la ilahe illallahın tefsiri bu başlık altında zikredilen iki ayeti kerime ile tevhidin ve Allah'tan başka ibadete layık hak mabut olmadığının Tefsirini, açıklamasını yaptıktan sonra İmam Rahimahullahan zikrettiği Allah tabara ve Teala'nın şu buyrunda kalmıştik. Ve kavluhu İttekadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah vel mesih ve ma umiru illa liya'budu ilahan vahida la ilahe illa huve subhanahu amma yushrikun Rabbimiz subhanahu ve Teala diyor ki: "İttahadu ahbarahum ve ruhbanahum" Rahiplerini ve alimlerini, abitlerini ve alimlerini "Rabbler edindiler." "Arbaben min dunillah." Allah'ın dışında rabler edindiler. wal Mesih habna Meryem." Ve Meryem oğlu Mesih de böyle, Allah'ın dışında rab edindiler. وَمَا umiru illa لِيَعْبُدُوا إِلَاهًا وَاحِدًا Oysa onlar tek bir ilaha ibadetten başka bir şeyle emir olunmamışlardı. Kendilerine emredilen yegane iş tek bir ilaha ibadet etmekti. La ilaha إلا ki ondan başka ibadet edilmeye layık hak mabud yoktur. Subhanahu amma يُشْرِكُونَ Allah subhanahu ve teala onların kendisine eş koşmasından, şirk koşmasından münezzehtir. Bu ayeti kerimenin tefsiriyle alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet olunan Adi İbni Hatem radıyallahu anhunun kıssasını zikretmiştik. Orada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayeti okuduğunu duyduğu zaman Adi radıyallahu an diyordu ki ya Resulallah Adi radıyallahu Hristiyan idi önceden. Dedi ki ya Resulallah, biz onlara tapıyor değil idik. Veya Hristiyanlar, rahiplerine, hahamlarına, Meryem oğlu İsa'ya ibadet ediyor değillerdi. Farklı rivayetlerde bu şekilde zikrediliyor. Deyince, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle söyledi. Onlar Allah'ın helal ettiği bir şeyi haram yapıyorlar. Siz de buna itimaden onları haram ediyorsun, ediyordunuz. Onlar Allah'ın haram ettiği bir şeyi helal yapıyorlar. Siz de buna göre helal ediniyor değil miydiniz? Deyince, Adi radıyallahu anh evet dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de işte bu onlara ibadet etmektir dedi. Ayetin tefsirinde buraya kadar olan meseleleri en sonraki en son akt ettiğimiz meclisimizde izah etmiş, zikretmiştik. Bu ayeti kerime ile alakalı kardeşlerim bu kitabın içerisinde müellif rahimehullah müstakil bir bab zikredecek. Bu ayetin etrafında döndüğü helalleri haram, haramları helal yapma hususunda Allah subhanehu ve Teala'dan bir başka bir başkasını yetkili merci olarak kabul etmenin o kimseyi Allah'ın dışında rab edinme olduğuna dair ve bunun ona ibadet etti, etme anlamına geleceğini beyan eden Müstakil bir bab zikredecek müellif Allah. Babu men al ulemaa ve'l umaraa fi tahrimima ma Allah ve tahlilima ma harrama Allah faqad ittakhadhum arbaba. Babun ismi şöyle diyor ki İmam kim alimlere ve amirlere amir, alimlere ve yöneticilere Allah'ın helal ettiğini haram etme ve haram ettiğini helal etme hususunda itaat ederse Onları Allah'ın dışında rabbiler edinmiş olur. Bununla alakalı müstakil bir bab gelecek. Yani Allah Subhanahu ve Teala bize eğer muvaffak ederse konuyla alakalı geniş inşallah izahat ve açıklama orada yapılacak. Ancak burada şunu da söylemeliyiz. Pazartesi Nevakudül İslam şerhinde dersinde burada olan kardeşlerimiz dinlediler. Ama o onlar için bir tekrar, olmayanlar için de inşallah bir hatırlatma olsun. En son meclisimizde bu ayeti zikrettikten sonra demiştik ki bu ayet etrafında iki farklı grup, iki farklı istikamete doğru değişik sapmalar içerisine girdiler. Bu ayeti anlamayla alakalı. Bunlardan bir tanesi haricilerin mezhebine uyarak Allah'ın dışında herhangi birisine Allah'a isyan etme hususunda itaat etmeyi Allah'a isyan etme hususunda itaat, itaat etmeyi, Allah'ın haramını helal etme veya tam tersini Allah'ın helalini haram kılma olarak itibar edip böyle yapan kimseleri tekfir ettiklerini beyan ettik. Bu konuda sapan başka bir grup daha var. Bu iki gruba cevaben Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimahullah'ın bir sözünü aktaracağımızı söylemiştik ve dersimizi bitirmiştik. Şeyhülislam ibn-i teymiye Bu ayeti kerimede Allah'ın dışında helalleri haram kabul etme ve haramları helal kabul etmede alimlere, ulemaya ve yöneticilere itaat etme hususunu tavzih ederek şöyle diyor. Burada bir nakil okuyacağım inşallah. Mecmu'l-Fetava'nın 7. cildinden. Bu nakil önemli. Çünkü bu sapan gruplardan bir tanesi Şeyhülislam İbn-i Teymiye Şeyhülislam olarak itibar ediyorlar. İnşallah onun sözlerine de itimat ederler. Sözleri kendilerine ulaştıktan sonra üzerlerindeki üzerlerinde bulundukları batılı daveti terk ederler. Diğer grup için Şeyhülislam İbn-i sözleri belki bir şey ifade etmeyecek. Çünkü onların indinde zaten değil İbn-i Teymiye Rahimehullah, İmam Ahmet veya imamlardan başka bir imamın, hatta sahabeden herhangi birisinin Bir sözüyle, kendi tabirleriyle, örneğin George Bush'un sözü arasında bir fark zaten yoktur. Ancak belki aralarındaki insaf sahipleri, izan sahipleri, İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın bu sözlerinden istifade ederler. Diyor ki Şeyhül İslam Rahimahullah. Bu ayeti kerimen tefsiriyle alakalı. Haulâ illezînettehazû ahbârahum ve ruhbânehum arbâben Rahiplerini ve hahamlarını Allah'ın dışında rabler edinen o kimseler hayfe Uhum fi tahlilima Allah, ve tahrimima ahallallah Allah'ın helallerini haram etme ve haramlarını helal etme cihetiyle onlara itaat edip onları rabler edinen kimseler yekununa ala vejhein şu iki kısma ayrılırlar şu iki vecihle, şu iki ayrı cihetle Bu helalleri haram etmede ve haramları haram etmede onlara itaat edenler. İyi dinleyin kardeşlerim. Bu muhakkik büyük alimin sözlerini. Diyor ki, ahaduhuma onlardan birinci veci. En yâlumu bilmeleridir. Enhum beddelu dinallah Allah. O kendilerine itaat ettikleri kimseler var ya? Helali haram harama helal etme hususunda. Onların Allah'ın dinini değiştirdiğini bilmeleridir. Yani Allah'ın dinini değiştirdiğini onların bilerek. Feyettebi'ûnehum ala hâdha tebdîl. Ve onların Allah'ın dinini değiştirdiğini bile bile onlara ittiba etmeleridir. Bu birinci veci. Devam ediyor. Feyettekidûne ve itikad etmeleridir. ma mâ, mâ Allah ve ma mâ Allah. Allah'ın helal ettiğini bunların haram yaptığını Allah'ın haram kıldığını da bunların helal ettiğine ne yapmaları? İtikad etmeleri. İttibaen li Başlarında olan kimselere ittiba ederek, uyarak. Gene tavdih ederek diyor ki bak bir yanlış anlamı olmasın. Ma ilmihim. Bilmeleriyle beraber ennahum rasul. O din rusul. O ittiba ettikleri kimselerin, rasullerin yollarına muhalefet ettiklerini kendilerinin de onların helallerini haram ve haramlarını helal yapmada onların sözlerine uyarak onların bu ortaya koydukları şeylere böyle itikad ederek rasullere muhalefet ettiklerini bilerek bunu yapan kimse fehaza kufrun böyle yapan kimsenin yaptığı bu amel küfürdür. Bunun yaptığı gerçek anlamıyla o kimseyi o kimseleri Allah'ın dışında rabler edinmek olur. قد wa Rasul wa ورسوله شركا Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu işi şirk saymışlar ve in lem yekunu yusallun lehum ve onlar onlara namaz kılmasalar bile onlar onlara secde etmeseler bile onlar hakkında besledikleri bu itikat ile Allah ve Resulü onları müşrik olarak yaptıkları bu işi şirk olarak O kimseleri Allah'ın dışında rabbiler edinmiş olarak isimlendirdi. Fe kana men ittaba gayrahu fi khilafid-din Böyle olduğu için bir kimse bir başkasına dinin hilafına, dine muhalif olarak itaat etse. Ma'ilmihi ennehu khilafun lid-din neyle beraber bu yaptığı işin dine muhalif olduğunu bilerek وَاَعْتَقَدَ مَا قَالَهُ ذَٰلِكَ Ve o kimsenin söylediğine itikad ederek دُونَ مَا قَالَهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah'ın ve Resulü'nün söylediğini bir tarafa bırakıp onun söylediğine itikad ederek böyle yaparsa مُشْرِكَنْ مِثْلَهَاُولَ Burada zikir geçenler gibi müşrik olur. Bu birinci sınıf. Diyor ki İbn-i Teymiye bu ayeti kerimede Allah'ın dışında Yöneticilerini, emirlerini ve alimlerini Rabler edinenler iki sınıftır. Onların birinci sınıfı Allah'ın dışında bu kimselerin helal koyma ve haram koymalarına, onların yaptığı işin Allah'ın dinine muhalefet olduğunu bilerek ve, son ve sonra onların helallerine ve haramlarına helal ve haram olarak itikad ederek böyle yapan kimse onları Allah'ın dışında Rab edinmiş olur. Bu birinci vecih. İkinci vecih arkadaşlar. Diyor ki, الثani, en yekune itikaduhum ve imanuhum. Onların itikadlarının ve imanlarının şöyle olması. Bi tehrimil har harami ve tehlilil halali thabitin. Helalin helal. Haramın da haram olması hususundaki itikadları sabit olarak. Velakinnehum ata'uhum fî masiyetillâh. Bu itikatlarının sabit olmasıyla beraber Allah'a masiyet hususunda onlara itaat ederlerse yöneticiye itaat etti bir masiyet hususunda veya alimlerden birisine itaat etti bir masiyet hususunda ama ona itaat ederken onun masiyet olduğuyla alakalı itikadı sabit. Eğer böyleyse kema yefalul muslimu ma yefaluhu minel maasi aynı Müslümanın herhangi bir Müslümanın işlediği masiyetlerden birisini işlediği gibi. Bir Müslüman nasıl masiyet işler? O masiyetle alakalı. Onun haram olduğuna itikadı sabit olmakla beraber. Eğer bu itikad sabit olmazsa zaten bu masiyeti helal kabul etmesi sebebiyle ne olmuş olur? Kafir olmuş olur. Nasıl ki diyor Şeyh Huluslam, bir Müslüman normal şartlarda günah işlerken bu günahın günah olduğuna haram olduğuna itikad ederek işlediği halde işlediği durumda kafir olmuyorsa aynı şekilde haram ile alakalı itikadı helal ile alakalı itikadı sabit olmakla beraber bu konularda birisine itaat ederek bunları yapan da kafir olmuş olmaz. Elletiy ya'tequdu enha maasi yani bunların masiyet olduğunu itikad ederek günah işleyen kimseler gibidir. Fahaa ula'i lehum hukmu emsalihim min ehli Bu kimselerin hükmü aynı günah işleyen kimselerin hükmü gibidir. Allah'a Allah'ın haram kıldığı şeyleri işleme hususunda. Ya da Allah'ın helal kıldığı şeyleri terk etme hususunda. Birisi bunu bir başkasına itaat ederek yaparsa normalde itikadı helalin helal, haramın haram olduğu ile alakalı sabit olarak devam ediyorsa bu kimsenin hükmü Aynı helalin ve haramın helalliği ve haramlığı hususunda sabit itikatla beraber günah işleyen Müslüman kimsenin durumu gibidir. Bu fark şundan, şundan dolayı izah ediliyor, açıklanıyor. Çünkü bu ayet-i kerimenin zahirine bakarak bir kimse helal ve haram hususunda Allah'ın yasakları ve Allah'ın serbest bıraktığı şeyler hususunda bunları birisine ittiba ederek birisine itaat ederek yaparsa böyle kimsenin kafir olacağını söyleyen fırkalar türediler. Fırkalar türediler. Mesela adam diyor ki bir kimse kendisi haram olduğuna itikad ederek dünyalık bir menfaatten dolayı başörtüsünü açsa bunun yaptığı masiyettir. Bu itikadı sabit olmakla beraber kafir olmaz. Ama bir kimse başını örtmesi konusunda mesela kocasına ya da patronuna ya da üniversitenin rektörüne Ya da devlet başkanına itaat ederek bunu yaparsa diyorlar ki bu kafir olur. Çünkü Allah'ın haram ettiği bir şeyi helal etmede o kimseye itaat etmiştir. İşte bakın Allah Teala bu ayette böyle buyuruyor. Bunların tefrik edemedikleri yer burası. Bunlar bir tenakuz içerisindeler. Bu sözleriyle bu ayeti kerimeyi delil getirerek ya bütün büyük günah sahiplerini tekfir etmeliydiler... Ve böyle yaparak haricin, haricilerin mezhebine tam olarak uymalıydılar. Veya da ehl sünnet ve cemaate uyarak kendi nefsine itaat ederek veya şeytana itaat ederek günah işleyen kimseyle patronuna, devlet başkanına veya bir başkasına itaat ederek günah işleyen kimsenin arasını tefrik etmemeliydiler. Şeyhülislam ibn-i Teymiye Rahimahullah burada bu tefriki söylüyor. Diyor ki bu ikisi arasında fark var. Bunu itikad ederek yapan kimse kafir olur. İtikad etmeden bu yaptığı işin haram olduğu itikadının sabit olmasıyla beraber birisine itaat ederek onu işleyen kimse bunun hali masiyet sahiplerinin hali gibidir. Bu birinci kısım. Birinci gruba cevap. İkinci bir mesele daha var burada. O da çok önemli. Bu da ikinci kısma. ikinci gruba cevap. Diyor ki Şeyhülisselam ثُمَّ ذَٰلِكَ الْمُحَرِّمُ لِلْحَلَالِ Sonra o helali haram eden kimse var ya evil muhallil evil muhallilu lilharami veya haramı helal eden kimse şimdi önümüzdeki kişi var helali haram eden, haramı helal eden ve ona itaat eden ona itaat eden kimsenin durumunu birinci kısımda anlattık şimdi ikinci kısımda bu, bu helal eden ve haram eden kimsenin durumunu anlatıyor diyor ki sonra bu Bir harama helal eden veya helali haram eden kimse inkane muctehiden eğer bu helali haram etme ve harama helal etme işini içtihaden yapıyorsa müctehid olarak kastuhu ittibaur rasul peygambere rasule sallallahu aleyhi ve selleme ittibayı kast ederek yani kimden bahsediyor? Bir alimden, müctehid bir alimden rasul sallallahu aleyhi ve selleme ittibayı kast ederek Allah Tebareke ve Teala'nın muradının anlaşılmasını kastederek araştırdı. Okudu, bahis yaptı. Cühtünü, gayretini sarf etti. Ve sonra vardığı sonuçla hakikatte Allah'ın indinde helal olan bir şeye haram diye fetva verdi. Veya tam tersine haram olan bir şeye helal diye fetva verdi. Böyle olan kimse. Lakin ancak işin hakikatinde hak ona gizli kaldı. Böyle fetva verdi ama işin hakikatinde eğer hak ona gizli kaldıysa, vakadittaqallaha mestata'a ve gücü yettiği kadar Allah'tan sakındıysa, hakka isabet etmek için elinden geleni yaptıysa, haza la Bu kimse yani bırakın helali haram saymak, haramı helal saymak gibi rabli iddiasında bulunmak bu hatasından dolayı muhakaza edilmez. Bel yuthibuhu ala ijtihadih. Hatta sından dolayı muhakaza edilmediği gibi içtihadından dolayı bir de ne olur? Sebebi. Serap kazanmış olur, ecir kazanmış olur. Hakikatte yaptığı iş ne adamın? Helali, haram ve haramı helal yapmak. İşin neticesi böyle oluyor yani. İçtihad etti, Allah'ın dilinde bir şeyle alakalı. Naslara baktı. Gücü ettiği kadar Allah'tan korktu. Sonra bir fetva verdi ki hakikatte Allah'ın indinde haram dediği onun o fetvasındaki şey merse helalmiş. Veya helal dediği şey merse. Harammış. Aynı müçtehit imamların arasında, ulemanın arasında bir meseleye bazısının haram bazısının helal dediği gibi. Böyle olan kimse değil Allah'ın dışında rabli iddiasında bulunmak. Bu hatasından dolayı muhafaza edilmek. Bilakis ne olur? İctihadından dolayı sevap dağılır. Ecir dağılır. Ellezi <gülüyor> atâ'a bihi rabbahu. Ki bu, bu içtihadıyla Rabbi Subhanehu ve Teala'ya itaat etmiştir. Şimdi bu helali haram, haramı helal yapan adam içtihadiyle. Peki buna uyan buna uyan kimsenin durumu nedir? İşte ikinci grup burada sapıyor. İçtihadiyle haramı helal veya herama, helali haram yapan veya bu kadar açık bile olmayan. Yani sünnete sünnet değil diyen veya sünnet olmayan bir şeyi sünnet diyen veya bidat diyen. Yani haramı helal, helali haram yapmak gibi çok açık bir mesele de değil. Böyle bir meselede böyle bir fetva veren İçtihadı ile veren bir kimseye, uyan kimseye acaba onu Allah'ın dışında rab mi edilmiş olur? Acaba onu Allah'ın dışında rab mi edilmiş olur? Bu konuda sapan ikinci grup da burada sapıyorlar. İnsanlardan bir topluluk, halktan, avamdan, Allah'ın kitabını, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini anlamaya, ondan hükümler istinbat etmeye, bunları tetebbi edip istika etmeye, güçleri, kuvvetleri yetmeyen bazı kimseler, Allah'ın üzerlerine yazdığı vacibi yerine getirerek imamlardan bir imamı taklit ettikleri zaman Allah'ın üzerlerine yazdığı bir vacibi yerine getirerek bu konuda imamlardan birisini alimlerden birisini taklit ettikleri zaman bu gruptan bazıları onların karşısına çıkıp diyor ki bak sen bu konuda Ahmed'i taklit ediyorsun ama ben sarı çizmeli Mehmet Ağa senin ömründe hayatında ismini duymadığın mesela Tabarani'nin filanca kitabında veya İbn Ebi Şeybe'nin falanca musannefinde bir rivayet buldum. O rivayete göre senin yaptığın bu şey hatadır, bu rivayete göre benim söylediğim doğrudur deyince o adam da bu kimse sarı çizmeli Memmeda olduğu için ne Tabarani'yi, ne İbn Ebi Şeybe'yi ne hadisi, ne zayıfı, ne sahibi duymadığı için sen böyle diyorsun ama ben bu konuda büyük imam olduğu için filanca'ya uyuyorum deyince onu O filanca Allah'ın dışında Rab edinmiş olmakla ne yapıyorlar? İttiham ediyorlar. Ve bu iddialarında o kadar ileri gidiyorlar ki o kadar ileri gidiyorlar ki onlara bu işte ismini onların bilmediği filanca kitaplardan getirdiği rivayetleri gördükten sonra hala ümmetin üzerinde ittifak ettiği o imamlara uyan kimseleri Allah'ın dışında o kimseleri Rabler edindiklerini söylüyorlar ve arkasından diyorlar ki Bu konuda hiçbir özürleri de yok. Şeyh. Özür de kabul etmiyorlar. Cehaleti mazarette görmüyorlar. Sanki. Diyor ki Şeyhülislam bir şimdi bunlara cevabı Valla ki şimdi o adam nasa gayet göstererek, işte adını ortaya koyarak Allah'ın kitabına, Nabi Sallallahu Aleyhi ve Selle sünnetine bakıp gücü yettiği kadar Allah'tan sakındıktan sonra hakikatte vardığı hükümle. Bir helali haram yapan veya bir haramı eden kimseye. Velakin men alima hada Kim anlarsa bu filanca alim bu konuda hata etmiştir. Fima caa Rasulu, sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulün getirdiği şeylere uyuma hususunda bu adam hata etti bu adıyla. Kim bunu anlar bilirse. Adam bu alim bu adında hata etti. Bunu bilirse ثم اتبعه على خطئه sonra bile bile aynı birinci surette olduğu gibi onun hatasına ittiba eder uyarsa ve adala an kavlir ve resul sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden yüz çevirir ona uymaz da ona muhalefet ettiğini bile bile falanca alime uyarsa fehaza lehu nasibun an hada'l shirki bu kimsenin, senin Bu ayette zikre geçen että bir nasibi vardır. että se on siksi, että se Peygamberin siksi, että se bile siksi, että se on siksi, että se on siksi, että se on siksi, että se on siksi, että se on siksi, että se on siksi, hakkı bilme hususunda aciz olur ise ale tafsil tafsilli bir şekilde tafsilli bir şekilde hakkı bilmekten yani bu konuda nebi sallallahu aleyhi ve sellemin acaba heddi nedir? onun sünneti nedir bunu bilmekten aciz olarak vakkad faale ma yaqdiru ve kendisi gibi olan bir kimsenin gücü yeten şeyi yerine getirirse kendi emsalleri gibi olanların gücünün yettiği şeyi yerine getirirse. O da şudur diyor. Minel içtihâdi fit taklid. Taklit etme hususunda içtihadını. Çok acayip İbn-i Teymiye e sözü. Yani eğer bir kimse, müştehide uyan kimse hakkı tafsirli olarak bilmekten aciz ise, buna gücü yetmiyorsa ve kendi emsalleri üzerine düşer şekilde bir alimi taklit etme hususunda içtihad ederse, nerede içtihad ederse? Alimi taklit etme hususunda iştihat ederse. Yani Ammi'nin de vatandaşın da, cahil adamın da üzerine bir iştihat düşüyor. Onun üzerine düşen iştihat ne? Hangi alimi taklit edeceği konusunda iştihat etmesi. Bu konuda isabet etmeye hangisi daha evladır? Bu konuda Allah'tan korkmaya hangisi daha evladır? İlmi hangisinin daha çoktur diye de ne yapar? Taklit eder. Şey, i̇ştihat eder. Kimi taklit edeceği konusunda iştihat eder. Böyle yaparsa diyor ki فَهَذَا la يُؤَخَذُ in اَخْتَعَ Bu adam, taklit ettiği adam hususunda hata bile etmiş olsa, o taklit ettiği adamdan aldığı fetva, helali haram etme ve haramı helal etme noktasında bile olmuş olsa, bu adam da bu hatasından dolayı ne olmaz? Muakaze olmaz. Zira bu da üzerine düşeni yerine getirmiştir. O alimi Allah'ın dışında, Rab edinmek şöyle dursun, bu kimsenin yaptığı bu iş, haddizatında kınanan mezmum bir şey bile değildir. İbni Teymiye Rahimeullah'ın sözü biraz daha devam ediyor. Ancak maksat bunlarla hasıl oldu. Öyleyse iki suret var. Helali haram ve haramı helal yapma hususunda birilerine itaat etme de iki suret var. Birisi bunu bile bile Allah'ın dinine muhalefet ettiğini bilerek sonra onun verdiği bu emre, bu hüküme Kalbiyle itikad ederek. Bu kısım çok önemli arkadaşlar. Çünkü helal etme ve haram yapma ve haram etme. Bir şeyi helal ve haram sayma azaların yaptığı bir amel değil kalbin yaptığı bir ameldir. Azaların yaptığı bir amel değil kalbin yaptığı bir ameldir. Eğer azaların yaptığı bir amel olsaydı masiyetleri işleyen herkes o masiyetleri helal etmiş demek sayılırdı. Adama soruyorsun sen bunu içiyorsun ama bunun hakkındaki itikadın nedir? Bunun hakkındaki itikadım haramdır. Ama ben nefsime uyarak bunu içiyorum diyen adam. Içim, bu onu helal ediyor denilir mi? Hayır denilmez. Çünkü helal etme ve haram etme neyin ameli? Kalbin ameli, azaların ameli değil. Bu cüz'i surette onu azaların ameline çevirenler, hakikatte bütün suretlerde onu azaların ameline çevirmeli ve bütün büyük günah sahiplerini tekfir etmeliydiler. İstikrarlı olmaları açısından. Böyle yapmıyorlar. Zamanın acayipliklerinden. Böyle yapmıyorlar. Büyük günah sahiplerinin tekfir etmediklerini söylüyorlar. Ancak bu büyük günahı bir yöneticiye itaat ederek yaparsan işte bunun küfür olduğunu söylüyorlar. Halbuki iki surat arasında bir fark evet. yok. Büyük günah işleyen kimse zaten her halükarda o günahı ya, ya o yöneticiye ya o amire o da zaten şeytana itaat ederek yapıyor. Her halükarda zaten bir itaat Söz konusu. İkinci surette de bu helal eden ve haram eden kimse eğer müçtehitse, hakkı kastediyorsa ve hakka ulaşmak için bütün gücünü sarf ettiyse, sonra işin aslında hakikatinde hakka isabet edemediyse, bu kimse de bu yaptığı işten dolayı hatası mağfurdur. Hatta kendisinden bu ihtihadından dolayı ecir vardır. Onu taklit eden kimse de eğer onun Resul sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet ettiğini bile bile ona uymaya devam ediyorsa, işte bu kimsenin bu ayetten bir pay nasibi vardır. Ancak bu konuyla alakalı hiçbir fikri olmayan kimse, sadece Allah'ın kendi üzerine vacip kıldığı ilim ehline sorma ve onlara uyma farizasını yerine getirerek, uyacağı ilim ehlini hevasına uymadan, içtihad ederek seçip, sonra onu taklit ederse, bu kimse, sarı çizmeli Mehmet Ağlardan birisi, onlara filanca kitaptan bir rivayet getirip, yaptıklarının batılı olduğunu ispatladıklarını zannetseler bile, hakikatte Resul'e muhalefet ediyor, değillerdir. Anlatma arkadaşlar. Bu bu ayete tarafında, şimdi acilen tembih edilmesi, zorunlu olarak gördüğümüz bir meseleydi. İnşallah bununla alakalı müstakil bab geldiği zaman, daha ayrıntılı bu meseleden bahsedeceğiz. Ardından diyor ki, İmam Rahimahullah, ve Allah Teala'nın şu buyuruyor, ve minennâsî, Men yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah diyor ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala ve minennasi insanlardan bazıları var ki men Mindunillahi min Dadan. andadan Allah'ın dışındaki bazı şeyleri nidler ediniyorlar andad nid kelimesinin çoğulu nid denk demek eş demek Allah'ın dışındaki bazı şeyleri bazı kimseleri nidler ediniyorlar Allah'a denkler Allah'a eşler ediniyorlar yuhibbunehum <gülüyor> onları seviyorlar kehubbillah Allah'ı sevdikleri gibi böyle tercüme ediyoruz inşallah bu vecih daha kuvvetli olduğu için onları Allah'ı Sevdikleri gibi seviyorlar. Vellezine amenu. İman edenler ise. Eşeddu hubben lillah. Onlar Allah'a sevgi bakımından daha şiddetlidirler. Bu müşriklerin. O ilahlar. Bu müşriklerin. Allah'a olan sevgilerinden. Diyor ki Allah subhanahu ve teala. insanlardan bazıları vardır ki. Allah'ın dışında bazı nitler ediniyorlar. Ve onları. Allah'ı seviyor gibi seviyorlar. Müminlerin ise Allah'a olan sevgileri, o müşriklerin Allah'a olan sevgilerinden daha şiddetlidir. Bu ayet-i kerimede arkadaşlar, önemli bir ayrıntı var. Allah'ın doğrusunu bilir ancak, Rabbimiz subhanehu ve teala'nın söylediği insanlardan bazıları var ki, Allah'ın dışından idler ediniyorlar. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Sonra onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. Böyle değil. Yani önce bazı şeyleri nit yapıyorlar. Sonra o nit yaptıkları şey gidip arkasından Allah'ı sevdikleri gibi seviyorlar. Böyle değil. Burada zikredilen murat Allah'ın doğrusunu bilir. Şöyle. Onlar o kimseleri Allah'ı sever gibi sevdikleri için Allah'la beraber nit edinmiş oluyorlar. Önce birilerini nit edinip Allah'a denk yapıp sonra onları Allah'ı sever gibi sevmiyorlar. O kimselerin O şeyleri, nit edinmeleri, Allah'a denk edinmelerinin vecihi bu. Allah'ı sever gibi sevdikleri için o şeyler Allah'a ne olmuş oluyor? Denk. denk olmuş, nit olmuş oluyor. Allah'la o şeyleri bu sevgi içinde tesviye etmiş, denk yapmış. Onları Allah'a nit edilmiş oluyorlar. Diyor ki Allah subhanehu ve ta'la yuhibbunehum kehubbillah. Onları Allah'ı seviyor gibi seviyorlar. Allah'ı seviyor gibi seviyorlar. İmam-ı babın sonundaki mesailde buraya dikkat çekerek diyor ki: "Zekara enhum yuhibbuna andaduhum kihubbillah." Bu ayette zikredildiğine göre onlar Allah'ın dışındaki bu nidleri, Allah'a denk yaptıkları bu şeyleri Allah'ı sever gibi seviyorlar. Ayette bu zikredilmiş. Öyleyse diyor ki: "Fedella Bu şuna davet eder ki, enhum yuhibbune allahe hubben azima. Öyleyse onlar Allah'ı büyük bir sevgiyle seviyorlardı. Allah onların bu nitleri sevmeleri neye benzetiyor? Allah'ı sevmelerine. Allah'ı sever gibi onları seviyorlarsa, demek ki bu kimselerin kalbinde Allah'a karşı büyük bir muhabbet var. Velem yudhilhum fil islam. Allah'ı böyle büyük bir muhabbetle seviyor olmaları onları İslam'a Sokmadı. Arkasından Şeyh soruyor, diyor ki: Fekiye bimen ahab ben nide, Ekber min hubbilla. Bunlar on Allah'ı sever gibi sevdikleri halde, on itlerin sevgisi Allah'ın sevgilerine bunlar da denk. Böyle olduğu halde, onlar Müslüman olamadılarsa, İslam'a giremedilerse. Peki on itleri Allah'ı sevdiklerinden daha çok seven kimselerin durumu nedir? Arkasından diyor ki fe fekeef lem illa nid وحده ve Allah. Peki bunların durumu böyleyse hiç Allah'ı sevmeyip de sadece bu nidleri sevenlerin durumu nedir? İbn Kayyim rahimehullah onların Allah'ın dışında nidler edinip onları Allah'ı sever gibi seven ya da daha doğrusu Allah'ın dışında bazı şeyleri Allah'ı sever sever gibi severek onları nit kimselerin hayır aslında biz onları Allah'ı sever gibi seviyor değiliz. Onların sevgisini Allah'ın sevgisine müsavi yapmadık gibi itiraz etmelerini getirip şöyle diyor. Diyor ki İbn-i Kayyim Rahimahullah teral muşrik yukezzibu haluhu ve ameluhu kavlehu müşriği bir bakarsın bir görürsün ki onun hali ve amelleri sözünü yalanlıyor, sözünü tekzip ediyordur. فَاِنَّهُ يَقُولُ لَا نُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Der ki, biz onları Allah'ı sever gibi sevmiyoruz. Onlara olan sevgimiz, Allah'a olan sevgimiz gibi değil. Böyle söyler. وَلَا نُسَوِّهِمْ بِاللّٰهِ Onları Allah ile tesviye etmiyoruz, Allah'a denk yapmıyoruz derler. Sonra bir de bakarsın ki, ثُمَّ يَغْدَبُ لَهُمْ Sonra onlar uğruna onlar için gazaplanır. Vali <gülüyor> Onların hürmetleri, onların saygınlıkları çiğnendiği zaman onlar için öyle bir gazaplanır, öyle bir sinirlenir ki, a'zama mimma bulille. Allah için gazaplandığından, Allah için sinirlendiğinden daha fazla bir şekilde. Ve yestebşiru bizikrihim. Onların anılmasıyla gözleri aydınlanır. Onların anıldığı zaman gözleri parlar. Mutluluk dolar, sevinç dolar ma, iza zükira anhum ma leyse fihim min igatetillah fad ve keşfil kurubat ve Özellikle de onlar hakkında anlatılan darda kalmışlara yardım etme, sıkıntıda olanların sıkıntılarını giderme gibi hakikatte onlara ait olmayan şeyler anlatıldığı zaman, adamların bir de bakarsın ki gözleri parlar, aydınlanır. Ve iza zekerte lehullaha onlara bir tek Allah'ı zikrettiğin zaman ve cerrette tevhidehu Allah'ın tevhidini mücerret olarak onlara bahsettiğin zaman lahikat hu vahşetun ve dikun Bir de bakarsın ki onlara bir sıkıntı, bir darlık, öyle bir yalnızlık bunlar isabet eder. Allah Tebaraka ve Teala'nın buyurduğu gibi, wa ve iza zikirallahu vahdehu Allah tek başına anıldığı, tek başına zikredildiği zaman işme izzet kulubul la yu'minun bil ahireh." Ahirete iman etmeyenlerin kalplerinin Çatırdadığını, kalplerinin sallandığını, titrediğini yani bunlar rahatsız olduklarını görürsün. Ne zaman? Allah tek başına anıldığı zaman. Sadece Allah'tan istenmeli. Sadece Allah'a yalvarılmalı. Başkasına ibadet edilmemeli. Kalpler başkasına bağlanmamalı. Bak sadece bunları anlattığın zaman, onların ilahlarına, tapındıkları şeyhlerine, türbelerdeki ilahlarına dil uzatmadan, sadece bunu söylediğin zaman içlerinde bir sıkıntı oluşur. Allah'ın ذكر dışındakilere onlara bir anlatmaya başlasan Allah'ın dışındakileri Allah'ın dışında yalvardıklarını onlara bir anlatmaya başlasan izahum yestebşirun bundan dolayı gözleri aydınlanır. Gözleri aydınlanır mutlu mesut olurlar. Bu meseleyle de alakalı Allah subhanahu ve taala'nın bu ayetiyle alakalı yine Kitabut Tevhid'in içerisinde ismi bu ayetle olan bir müstakil başlık daha gelecek. Bapu kavlillahi ta'ala, ve minennasi men yettekhidu min dunillahi endala. Allah'ın bu buyruhuyla alakalı bab diye müstakil olarak zikir gelecek. Orada tafsilatlı olarak inşallah açıklama yapacağız. Ama geçmeden hazır gelmişken, şurada önemli bir meseleyi tekrar inşallah işaret edeceğiz. Bu kimseler Allah'tan başkalarını Allah'ı seviyor gibi severek onları Allah'a nit, ortak edinmiş oldular ya acaba Allah'tan başka herhangi bir şey, herhangi bir sevgiyle bu sevgi çok şiddetli olduğu zaman olursa onları Allah, Allah ile beraber nit mi yapmış olur? Veyahut da Allah Subhanahu ve Taala'ya halis kılınması gereken, ona has olması gereken, bir başkasının ona ortak edilmemesi gereken bu sevgi Nedir? Burada kardeşlerim bu sevgi ile alakalı ehl-i sünnet vel cemaat yaptığı tafsilatı bilmeyen anlamayan kimseler bu konuyla alakalı da çok ciddi derin uzak bir dalalet bir sapıklık içerisine düşüyorlar. İnsanlara bu ayet etrafında tağuta küfretmek için Allah'a şirk koşmaktan beri olmak için bütün ibadetler Allah'a halis kılınmalı ya Allah ile beraber hiç kimseye bu ibadetlerde bir başkası ortak edilmemeli ya. Sevgi de bu ibadetlerden birisi ya. Böyle olduğu için tevhidi bu sevgi arasında veya sevginin çeşitleri arasında bir ayrım yapmadan, bu ayrımı bilmeden Allah'ın dışında herhangi bir şeyi şiddetli bir sevgiyle seven kimseleri bu sevgide o kimseleri Allah'a ortak ettiklerini söylüyorlar. Böyle iddia ediyorlar. Tevhid ehlinden bazı kimseler yani, tevhid davetini yapan bazı kimseler Bu memlekette de insanlara yıllarca şöyle anlattılar, şunu anlattılar. Bir tanesi diyor ki, biz insanlara yıllarca La İlahe illallahı anlatırken ilah kelimesinin ne olduğunu açıklayamadık, anlatamadık. İlahın ne olduğunu anlatamadık. Sonra derken bir sanatçı çıktı, onun için gençliğin ilahı dediler, işte o zaman La İlahe illallahın manası anlaşılmış oldu. Çünkü işte ilah, insanların o sanatçıya karşı besledikleri bu duygulardır. Sonra arkasından bu ayeti gerimeyi deli getirdiler. Arkasından diyor ki bu anlatan adam. İşte bizim memleketteki bizim ülkemizdeki şirk burada cereyane diyor. Yani o sanatçıyı veya o başka yani Allah'ın dışındaki bu şeyi bu kadar çok şiddetle seven kimse onu Allah'a ortak etmiş oluyor. İşte bizim memleketimizde şirk böyledir. Tevhitte bunun aksidir. Yoksa diyor bizim memleketimizde kabirlerle alakalı falan bir mesele yok. Kabirlerle alakalı şirk Suud'un meselesi olduğu için orada alimler bundan bahsediyorlar. Bizim memleketimizde de şirk, burada cereyan ediyor diyorlar. Bunlardan etkilenen, tevhidi bunlardan öğrenen, Ehli sünnet ve cemaate müntesi bazı kardeşlerimiz, bazı arkadaşlarımız da yıllarca şöyle zannediyorlar. Kendileri şimdi anlatıyorlar diyorlar ki, yıllarca şöyle diyorduk, Ya Rabbi, yani seni tevhid etmek için, evlat tağutlarından, eş tağutlarından, mal tağutlarından, bunlardan uzak olmaya çalışıyoruz. Onları sana ortak etmemeye çalışıyoruz. Evlatlarımızı seni sevdiğimiz gibi sevmemeye çalışıyoruz vesaire. Diyor ki İbni Kayyim Rahimahullah Buradaki Allah'a has yapılması gereken Allah'a halis kılınması gereken sevgi ile müşterek olan sevgiler arasındaki fark tefrik edilmediği temiz edilmediği zaman buradan çok büyük hastalıklar çok büyük hasarlar doğar işte burada doğduğu gibi. Birisi Allah'ın dışında bir şeyi sevmeyi zannedebilir. Bir şeyi Allah'tan fazla sevmeyi ki ona göre Allah'tan fazla sevmenin ölçüsü şudur Allah'ın sevgisiyle onun sevgisi izdiham ettiği zaman yani yol ayrımına geldin yol ayrımına geldin Allah'ı seviyorsan böyle yapacaksın mesela hanımı seviyorsan böyle yapacaksın mesela ne? Allah diyor sakallarını bırakmanı hanım diyor sakallarını kesmeni şimdi sen Allah'ı da seviyorsun hanımı da seviyorsun yol ayrımına geldin diyorlar ki eğer sen şimdi burada kime uyarsan Onu daha çok seviyorsun. Onu daha çok sevdiğine göre bu sevgide onu Allah'a ortak etmiş olursun. İşte bu lühiyette Allah'a şirk koşmaktır. İşte bu şirk müşrikliktir. Anladın mı arkadaşlar? Bu kapı, bu hata, bu yanlış anlama şuradan kaynaklanıyor. Bu sevginin çeşitlerini bilmemekten. Sevgi nedir? Yani pazartesi günü Nova Kudüs İslam dersinde buna işaret edildi. Çok önemli. Ama inşallah bunu böyle bir cetvelde, bir tabloda gözümüzün önünde görürsek mesele Daha net, daha iyi anlaşılacak. Bununla alakalı çok detaylı inşallah. Babı geldiği zaman konuşacağız. Ama şimdi kısaca diyoruz ki şey kardeşlerim. Sevgi, bildiğiniz gibi, ibadetin üç rüknundan en önemlisi ve en büyüğüdür. İbadetin üç tane rüknü var. Bunlar muhabbet, havf ve Korku ve ümit. Sevgi, korku ve ümit. Üç rüknü. Bu üç rükundan en kuvvetlisi sevgi rüknudur. Sevgi rüknudur. Çünkü diyor ki alimler, çünkü sevgi Allah Subhanahu ve teala'nın muhabbet, Allah Subhanahu ve teala'nın zatı ile ilgili bir şeydir. Ancak korku Allah'ın zatı ile ilgili değil, onun fiilleri ile ilgili bir şeydir. Böyle olduğu için korku sadece bu dünyaya mahsus bir şeydir. Ahirette onlar için hiçbir korku yoktur, onlar mahzunda olmayacaklar, sadece sevgi kalacak. Sevgi ibadetin rükünlerinin en kuvvetli rükun. Ancak bu kuvvetli olan için bu sevgi içerisinde zül olan, hudu olan, tazim olan, iclal olan sevgi. Zül, hudu, tazim, iclal bunlar ibadetin tanımında çok zikrettik. Yani alçalma olan, zillet olan, boyun eğme olan, yüceltme, tazim etme olan, iclal etme olan sevgi. Şimdi buna göre şöyle bir taksim yapacağız. O sevginin karıyı çocuğu sevmeyle... Bir alakası olmadığı anlaşılsın diye. O sevginin ne olduğu, o sevginin ne olduğu anlaşılınca sevgide şirkin nerede vuku bulduğunu inşallah daha edecek. Yani alemlerin yaptıkları taksimlerden ben daha kolay bizim anlayacağımız bir surette şöyle izah edeceğim. Sevgiyi önce iki kısım ayıracağız. Birinci kısım diyeceğiz ki ibadet olan sevgi. İbadet olan sevgi. Bu okunuyor mu? Birinci sevgi, ibadet olan sevgi. Bunun altında başlıklar var. Bir Allah sevgisi. Ve şöyleyim, Allah'ı sevmek. Bu ibadet olan sevginin, dağıtı, bunun ölçüsü, bunun mizanı nedir? Bu sevgide ne olması lazım? Zülf, hudu, tazim, iclen. Bunlar bu sevginin içerisinde olması lazım. İçerisinde zül olan, hudu olan, tazim olan sevgi bu. Herhangi bir sevgi değil. Birincisi, Allah'ı sevmek. Allah'ı sevmek, ibadet olan sevgi. Allah'ı sevmek. Allah'ı bir insan nasıl seviyor? Çocuğunu sevdiği gibi mi? Bir kadını sevdiği gibi mi? Böyle zannedenler yanılıyor. Allah'a Allah'ı sevmek, Allah'a olan sevgi içinde bir zilletin, bir alçalmışlığın, bir tazimin ve yüceltmenin içerisinde olduğu bir sevgi. Bir insan sanatçılardan birisini böyle bir sevgiyle sevmez. Normal şartlarda yani. Olabilir de normal şartlarda sevmez. Karısını çocuğunu böyle bir sevgiyle sevmez. Normal şartlarda. Bu Allah'ı sevmenin altında bazı alt kümeler var. Bunlar çok önemli. Allah'ı sevmenin kapsamına giriyor bunlar. Allah'ı sevmek... İbadet olan sevginin birinci kısmı. Bunun altında diyelim A. Allah'ı sevmek Allah'ın sevdiklerini sevmek. Allah'ın sevdiklerini sevmek Allah'ı Allah sevmenin kapsamındadır. İbn-i Kanyim diyor ki işte ile Müslümanı, müşrikle muvahhidi, Allah'ın düşmanı ile Allah'ın dostunu ayırt eden sevgi burasıdır. Yoksa Allah'ın sevme olsuzunda mümin de, müşrik de, Hristiyan da Yahudi de hepsi neyler? Müşterek, hepsi ortak, hepsi Allah'ı seviyor. Müslümanı ayıran şey ne? Allah'ın sevdiklerini sevmek. Sonra bunun bir aksi ameli var. Allah'ın sevdiklerini sevmenin bir de doğal olarak kendiliğinden ortaya çıkacak bir aksi ameli var. Bir zıt ameli var. Yani bu olduğu zaman o kendiliğinden otomatikman oluşuyor. O da nedir? Allah'ın sevmediklerini de sevmemek. Allah'ın buz ettiklerine de buz etmek, nefret etmek. Bu neye dahil? Allah'ı sevmeye dahil. Buna dahi olan ikinci bir madde daha var. Bunu da diyelim B. Allah'ın Allah sevdikleri ikincisi de B. Allah için sevmek. Ve Allah uğrunda sevmek. Yani okuyorsunuz değil mi? Allah için sevmek, Allah uğrunda sevmek. Bu da buna dahil. Bu da buna dahil. Allah için sevmek. Yani eğer sevgi, diğer sair, teşrik, mutlak olarak ortaklık kabul etmeyen ibadetlerden birisi olsaydı her suretiyle peygamberi sevmek de ne olmuş olurdu Allah'a bu konuda? Ortak koşup, ortaklık yapılmış olurdu. Çünkü Allah'a ibadet ediyoruz. Allah'a dua ediyoruz. Peygamber'e de dua etsek... Allah'a onu ortak yapmış oluruz. Allah'a ibadet ediyoruz. Peygamberimize de ibadet etsek. Allah'a onu ortak yapmış oluruz. Allah'ı seviyoruz. Peygamberimizi de seviyoruz. O zaman bu sevgide onun ortak mı ettik? Hayır. Bu sevgi onun sevgisinin bir gereği. Onun sevgisinin bir gereği ve aynı şekilde de değil. Allah'a olan sevgide ne var? İbadetin erkanları var. ibadetin temelleri var. Zül var. Hudu var. Tazim var. Peygamber Allah için sevmiyor. Allah'ı sevmiyor. Bunların içinde Allah'ın sevdiklerini sevmek var, Allah için sevmek var. Bunun ikinci kısmı da arkadaşlar, ibadette olan ikinci kısmı da Allah'ı sevmek. Burada diyelim ki Allah ile beraber sevmek. Şirkin okulu bulduğu yer burası. Allah ile beraber sevmek. Yani bu beraberlik hangi sevgide olacak? Şu sevgi video olacak. Bu sevginin içinde ne var? Gördünüz mü arkadaşlar? Şirkin vuku bulduğu yer burası. Allah ile beraber bir başkasını Allah'ı sevdiğin gibi ibadet olan bu sevgiyle sevdiğin zaman o başkasını Allah'a ne yapmış oldun? Denk yapmış oldun. Ne yapmış oldun? İbadet olan sevgi burası. Bu birinci kısımdı ibadet olan sevgi. Bir de bu konuyla bu tevhid şirk meseleleriyle aslında ilgisi olmayan bir sevgi daha var. Bunların direkt buraya bağladıkları tevhidi ve şirki bununla tarif ettikleri o sevginin hakikatte bu konular bu konuyla ibadet ve tevhidle ve şirkle bir ilgisi yok. O da ne ikincisi? İbadet olmayan sevgi. Öyle demeyelim şöyle diyelim. Tabi sevgi. Tabi sevgi. Doğal sevgi. İnsanın tabi olarak doğal olarak içinde bulduğu sevgi. Susadığı zaman soğuk suyu sevmez. Çocuğunu sevmez. Hanamını sevmez. Babasını sevmez. Uyumayı sevmez. Bunlar hepsine tabi olan bizim bu konumuzla tevhidle, şirkle, ibadetle bu mesele aslında ilgisi yok. Bu tabi sevgi. Bu tabi sevginin müstakil olarak bir hükmü yok. Bunun hükmü taahhülük ettiği şeye göre değişir. Eğer sevdiğin şey sevme hososunda şer'i bir sakıncanın olmadığı bir şeyse bu mübah olur. Eğer şer'i sakıncanın olduğu bir şeyse mübah olmaz. Veya bu sevdiğin şey Seni Allah'ın emirlerini yerine getirmekten alı o zaman haram olur. Karıyla Allah'ın emri arasında sakınluk kesme hususunda karışıklık yaşayan adamın örneğinde olduğu gibi, bu adamın bu sevgisi kınanmış bir sevgi, kınanmış bir sevgidir. Neden? Çünkü bu sevgi onu Allah'ın bir emirini yerine getirmekten alıkoyduğu koyduğu için. Yoksa bu adamın karısını deli gibi sevmesinde sevgi de Allah'a ortaklık diye bir şey söz konusu değil. Burada mahsur ancak ne zaman ortaya çıkar? Bu sevgide adam Allah'ın bir emirini yerine getirmekten geri kalıyorsa Veya Allah'ın bir haramını bu sevgi ona işlettiriyorsa, o zaman bu itibarla bu sevgi haram veya mübah diye hüküm alır. Yoksa bunun ibadet olan kısımlarla bir ilgisi yok. İbadet olan Allah'ı sevmek, zülve ve huduyla. Şirk olan işte bu Allah'ı sevmekte ibadet olan bu sevgide Allah'a ona ortak etme Umuyorum zannediyorum mesela, vaadil olmuş, anlasılmıştır. Diyor ki Allah subhanahu ve teala وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّلّ İnsanlardan bazıları var ki Allah'ın dışında bazı şeyleri Allah'ı sever gibi seviyorlar. Nasıl seviyorlar? Allah'ı sever gibi. Allah'ı sever gibi. Burada bahsedilen şey sevginin şiddeti değil. Sevginin neyi? Sevginin cinsi çeşidi. Sevginin cinsiyet şey, sevgi. Yani çok sevdiğin zaman Allah'a sevgi değil. Sen çocuğunu ne kadar çok seversen ona olan sevgin hiçbir zaman ne olmaz? Zülh ile, hudu ile, tazim ile, olmaz. Bu sevgide sen aşıra gitmişsindir. Eğer bu aşırılık seni bir harama götürüyorsa bu sevgi mezun olur. Bu aşırılık seni bir vacibi terk ettirmeye götürüyorsa bu sevgi mezun olur. Ama hiçbir halükarda kolay kolay yani çocuklarını ilah edip onlara ibadet eden bir insan topluluğu yeryüzünde yoksa bildiğimiz kadarıyla yok Bu sevgi hiçbir zaman Allah'a ortaklık noktasında sevgi haline dönüşmez. Orada bahsedilen şey, sevginin şiddeti değil, sevginin neyi? Neviyeti. Sevginin çeşidi. Vellezine amenu eşeddu hubbennillah. İman edenlerin Allah'a olan sevgisi ise daha şiddetidir. Neden? Çünkü onların Allah'a olan sevgilerinde bu ibadet anlamı, ibadet manası taşıyan, içinde bu ibadetin rükünleri, direkler olan bu sevgide, Onların Allah'a olan bu sevgileri halis. Müşrikinki Allah'a da var, bir başkasına da var. Yani karışık. Öyle doğal olarak halis olanın sevgisi, karışık olanın sevgisinden daha fazladır. Kısa bir şey kaldı inşallah. Onu da bitirelim, tamamlayalım. Şimdi babı bitirmiş olalım. Bu meseleyle alakalı, itaat ve sevgiyle alakalı müstakil bablar inşallah gelecek. Diyor ki İmam Rahimahullah babın sonunda Wafis fi's sahih an-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qad sahihde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledildiğine göre o şöyle dedi: Men qala la illallah Kim la ilahe illallah derse ve kefere bima yu'badu min dunillah ve Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen şeyleri küfrederse Allah'ın dışında kendisine tapınılanları inkar ederse harrama maluhu مَالُهُ وَدَمُهُ Bu kimsenin malı ve kanı artık haram edilmiştir. Bunlar haramdır, muhteremdir, dokunulmazdır. hisabuhu عَلَى Allah Hesabı da Allah'a kalmıştır. Kim La İlahe illallah derse, La İlahe illallah sözünü söylerse, bu sözün sahibinden kabul edilebilmesi için bazı şartlar var. Bu sözü söylerse demek, bu şartları yerine getirirse de demek aynı zamanda. Yani söylediği sözün anlamını bilerek söyleyecek. Buna itikad ederek söyleyecek. Gereğini yerine getirerek söyleyecek. Bunda şüphe etmeden, inkiyat ederek, bu sözün delalet ettiği hakikati kabul ederek, bu söze ve ehline muhabbet duyarak, yani bildiğiniz La İlahe şartlarıyla. Arkasından Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada bu rivayette mesele tavzih olsun, iyice anlaşılsın diye şu ziyade ilave ekliyor. وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ve Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen şeyleri küfreder, inkar ederse. La ilahe illallah derse. Ve Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen şeyleri inkar ederse. Bu kimsenin kanı ve malı artık muhteremdir. Artık dokunulmazdır. Hesabı da Allah'a kalmıştır. Yani bunu sadık olarak söyledi. İçinden bunu kabul etmeden ağzıyla söyledi. Zahiren bunu gösteriyor. Biz bat Bunlar Allah'a kalmış hesap. Ama böyle yapan kimsenin artık kanı ve malı dokunulmazdır. Bu hadis şeyde kardeşlerim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimsenin kanının ve malının dokunulmaz olmasını şu iki şarta bağladı. Kanının ve malının dokunulmaz olmasını şu iki şartta bağladı. Şart demek, yani bunlardan birisi olmadığı zaman, bu şartlardan biri yerine, de, yerine gelmediği zaman, kanın ve malın dokunulmazlığı söz konusu değildir demek. Bu ona ayar şartsa, bu şartlardan birisi olmadığı zaman kendisi için şart olan o şey de nedir? Yoktur. Bunlardan birincisi ne? La ilahe illallah demek. İkincisi, Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen şeyleri inkar etmek, reddetmek. Biz bunu kitab tevhidin başında, kitab tevhidin başında tevhidin ne olduğunu anlatırken tağutu inkar etme ile alakalı müellif rahimehullahın tehlif ettiği resali okurken öğrendik. Allah Subhanahu ve teala وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَ <الْغُسْكَة> Kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse işte o kimse sağlam bir kulba tutunmuş olur. O kimsenin kurtuluşunu da sapa sağlam bir kulba tutulmuş olmasına da Allah subhanahu wa ta'l neye bağlıyordu? Tağutu inkar etmeye ve Allah'a iman etmeye. Bu da aynı onun gibi. Allah'a iman etmeye, tevhidi kabul etmeye ve Allah'ın dışında ibadet edilen şeyler reddetmeye Yani Tağut'u inkar etmek. Tağut'u inkar etmek neyle olacaktı? Orası herhalde hatırlayın. Neyle olacaktı? Ondan teberri ederek. On, on, onu inkar ederek. Ondan teberri ederek. Ona ve onun ehline düşmanlık ve boz göstererek. Onu ve onun ehlini tekfir ederek. Tağut'u reddetmek, Tağut'u inkar etmek böyle olacak. Burada bu babın sonundaki mesailde, meselelerde İmam Rahimahullah bu hadise işaret ederek Şöyle diyor. Diyor ki "Haza min a'zami ma mâ la ilaha illallah." Bu hadis şerif la ilahe illallah'ın manasını beyan eden şeylerin en azimlerinden en büyüklerinden bir tanesidir. Bu hadis şerif la ilahe illallah'ın manasını beyan eden şeylerin en büyüklerinden bir tanesidir. Diyor ki "Fe innehu lem yec'al asiman lid Bu hadis sallallahu aleyhi ve sellem. La ilaha illallah sözünü söylemeyi kanı ve malı muhafaza etmek için yeterli saymaz. Adam la ilaha illallah dese kanı ve malı korunmuştur dedi mi? Demedi. Bir tane daha bir şey soruyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i La ilaha illallahı telaffuz etmeyi kanı ve malı muhafaza etmek için yeterli saymadı. Sonra Bel Ve la ma'rifete ma'naha ma Bırak bunu lafzını böyle saymadı. Lafzıyla telaffuz etmeyle beraber manasını bilmeyi de kanı ve malı muhterem saymak, korunmuş saymak için yeterli saymadı. Bel vel-ikrara bidalika. Hatta bunu ikrar etmiş olmayı bile böyle saymadı. Bel ve la la illa Allah la Hatta o kimsenin tek başına hiçbir şeriki olmadan Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadet etmesini bile Kanı ve malı korumak için yeterli saymadı. Teleffuzu yeterli saymadı. Sonra manasını. manasını bilmesini yeterli saymadı. İkrar etmesini yeterli saymadı. Onunla amel etmesini, yani sadece Allah'a ibadet etmesini yeterli saymadı. Kanın ve malın masum kılınmasını, korunmuş olmasını şuna bağladı. Dedi ki, Bel, la yahrumu maluhu, ve demuhu, bilakis o kimsenin malı da, kanı da muhterem olmaz korunmuş olmaz. Hatta yudifa ila zalike. Bütün bunlara şunu izafe etmedikçe. <gülüyor> yani onu telaffuz etmeye, onun manasını bilmeye, ikrar etmeye, sonra onun namaz etmeye. Şunu da izafe etmedikçe o kimsenin malı ve kanı korunmuş sayılmaz. Hatta yudifa ila zalike el kufra bima min Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen şeyleri inkar etmedikçe bunu da onlara ilave etmedikçe bu kimsenin malının ve karının muhterem olmayacağını söyledi. Sonra diyor ki, eğer adam şek etse, neyde şek etse? Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen şeyleri reddetme hususunda. Onlardan beraat etme, teberri etme, onlara bu düşmanlık besleme ve onları tekfir etme hususunda. Diyor ki, eğer şek etse, eû tevakkafe, Veya tevakkuf etse, yani bu konuda ben mütevakkifim, aradayım, kesin bir kanaatim yok. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen şeyleri reddetme hususunda. Bu ikisini de şek etse, veya tevakkuf etse, Lem bu adamın kanı da malı da ne olmaz daha? Masum ve muhterem olmaz. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunların masum ve muhterem olmasını Allah'ın dışında ibadet edilen şeyleri inkar etmeye, reddetmeye, onlara bağlı Adam şekk etse küfretmiş oldu mu? Olmadı. Tevakkuf etse küfretmiş oldu mu? Olmadı. Küfretmiş olmayanın kanı ve malı muhterem midir? Hayır değil. O yüzden diyor ki işte bu La ilahe illallah'ın manasının açıklayan en büyük şeylerdendir. Arkasından diyor ki Fe ya leha min mes'eletin ma a'azamaha ve ecelleha Hele şu meseleye bak hele. Yani Arapçasından böyle şey olmuyor ama mana verilmiyor ama Diyor ki şu meseleye bir bakın hele. Şu meselenin büyüklüğüne, yüceliğine bir bakal. Bu hadiste geçen mesele. Ma azamha ve ecellaha. Ne kadar büyük, ne kadar celil büyük bir mesele. Ve min beyanin. Şu beyana, şu açıklamaya bak bu hadisteki. Ma avdahu. Ne kadar واضح, ne kadar açık. Ve Ma lil munazi. ve münaziyi. Yani miza eden, karşı çıkan, itiraz eden kimsenin delillerini kesip atma hususunda ne kadar katî, ne kadar açık bir hüccet. Şu meseleye bir bak. Şu hadiste işlenen anlatılan konuya bir bak. Adam la ilahe illallah dese, manasını bilsin. Bunu ikrar etse. Buna itikad etse. Onun amel etse. Yani sadece Allah'a ibadet ederek ama Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen şeyleri reddetmiyorsa bırak reddetmeyi. <gülüyor> bu konuda şekki şüphesi varsa ya da tevakkuf ediyorsa konu daha ona henüz henüz tebeyün olmadıysa bu kimsenin malı ve kanı Bu itikadıyla korunmuş masum değildir. Şu meselenin büyüklüğüne bir bak. Şu beyanın açıklığına bir bak. Sonra diyor ki Şeyh Rahimahullah وَشَرْهُ هَذِهِ تَرْجَمَةً مَا بَعْدَهَا مِنَ الْأَبْوَابِ Bu tercemenin, yani bu babdaki, bu babın başlığının açıklaması bundan sonraki bablarda olacak. Babın başlığı neydi? Bab. Tevhidin yani la ilahe illallah şehadetinin tefsiri. Ona dair burada bazı satır başları zikrettikten sonra babın sonunda diyor ki bundan sonuna gelecek olan bablarda hakikatte her birisi bu babın bir açıklaması bu babın bir tefsiri olacaklar. Bundan sonra gelen bütün bablarda tevhidin tefsiriyle alakalı ya onun hakikatine ya kemaline ya onun zıddına delalet eden şirki Bu şirkin kısımlarını, çeşitlerini hep bunlara dair olacak bundan sonra gelen bablar Yani bundan sonraki babların tamamı bu babın bir şerhi, bir tesiri mesabesinde olacak. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu